İdrizlerim izinde. Allah'ın kılıcı Halit bin Velid, rəşəldahu. çölün kızgın kumlarında tozu dumana katarak dört nala at koşturan bir suvari birliği göründü. Saf kan arabatlarının üzerinde baştan ayağa silahlı suvariler, çöl sıcağında at koşturmaktan soluk soluğa kalmış halde bir tepenin başına geldiler. Büyük bir vadiye hakim olan tepeden ürperti ve heyecanla aşağı baktılar. Aradıklarını bulmuş olmanın verdiği bir rahatlık okunuyordu yüzlerinde. İşte düşmanları karşılarındaydı, hatta ellerinin altındaydı. Süvariler nefeslerini tutmuş, komutanlarından saldırı emrini bekliyorlardı. Onların bekleyişleri atlarında sabırsızlandırmış, durmadan kişniyor, kumların üzerinde ileri geri tepiniyorlardı. Her girdiği muharebede büyük dehasını konuşturan ve düşmanlarının korkulu rüyası haline gelen büyük komutan Halit bin Velid, Gördüğü manzara karşısında saldırıp saldırmamak da kararsız kaldı. Vadinin tam ortasında Hz. Peygamber tüm heybetiyle saf saf dizilmiş ashabına öğle namazı kıldırmaktaydı. Adeta koca vadi dürülmüş ve onun emrine verilmiş gibi dirayetli ve vakarlıydı. Ashabı tüm benlikleriyle Allah'a teslim ve ona rağm olmuş halde Allah Resulü'nün arkasında el bağlamışlardı. Bu manzara bir anda onu dehşete düşürdü ve dudaklarından gayri ihtiyari şu sözler döküldü. Bu zat gerçekten Allah tarafından korunuyor. Sanki tüm kanı vücudundan çekilmiş gibi hissetti Halit. Kendini ne kadar zorlasa da bir türlü saldırı emrini veremiyordu. Bir süre durdu ve gördüğü manzarayı hayranlıkla seyretti. Asabının ona bağlılığı ve her şeyden azade olarak... Vadiyi adeta kucaklayarak yaptıkları ibadet onu çok etkilemişti. Bu nasıl bir sadakat ve bağlılıktı? Canları pahasına Muhammed'i koruyor ve onu her şeyin ziyadesinde seviyorlardı. Bir taraftan da içinde tarif edemediği bir huzursuzluk dolanıyordu. Aynı duyguya Muhammed'le girdiği diğer savaşlarda da kapılmıştı. Her savaştan dönüşte içinde baş gösteren bu huzursuzluktan hala kurtulamamıştı. Onca savaştan sonra Muhammed'e karşı zafer kazanacağı konusunda artık emin olamıyordu. Bir şeyler yanlış gidiyordu. Ancak o yanlışlığın nerede olduğunu bir türlü kestiremiyordu. O vadinin tepesinde gördükleri adeta zihnine kazındı. Başında bulunduğu birliğe geri çekilme emrini verdi ve oradan hızla ayrıldılar. Kimsenin ne olduğunu anlayamamıştı. Tam düşmanı kıstıracaklardı. Fırsat ellerine geçmişken niçin saldırıdan vazgeçmişlerdi? İsteseler o anda onları darmadan edebilecek güce sahipken yapamamışlardı. Bu soruların cevabını Halit dahil hiç kimse bilmiyordu. Ancak Halit bunun cevabını bulmaya kararlıydı. Halit oradan ayrıldıktan sonra Hazreti Peygamber Hudeybi'ye doğru gitti ve orada Mekke'li müşriklerle bir anlaşma yaptı. O yıl Kabe'yi ziyaret edemeyeceklerdi. Ancak ertesi yıl ziyarete gelebileceklerdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Medine'ye doğru yola çıktılar. Halid ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette kafasında binbir türlü düşünceyle dolaşıyordu. Günlerce, aylarca süren bir hafakan beynini kemirip duruyordu. Artık bu dinin kendisi için bir anlamı kalmamıştı. Yeni bir din... Yeni bir inanış ve yeni bir hayat bulma arzusu gün geçtikçe daha bir artıyordu. Hangi dine girse, nereye gitse, nasıl bir yol tutsa bilmiyordu. Önce Habeşistan kralı Necaşi'ye gitmeye karar verdi. Sonra bu düşüncesinden vazgeçti. Çünkü Necaşi ülkesinin kapılarını Müslümanlara açmış ve orada güven içerisinde yaşıyorlardı. Hatta söylentilere göre o da bu dine tabi olmuştu. Oraya nasıl gidebilirdi ki? İran'a gitmeye kafasını koydu. Oradaki dine uyup kendine yeni bir hayat kurmayı planlıyordu. Ancak yola çıkmaya bir türlü karar veremiyordu. Acaba Bizans imparatoru Herakliusa mı gitsem dedi. Bu durumda Hristiyan olması gerekiyordu. Ülkesinden uzakta, Arap olmayan bir milletin içerisinde ailesiyle yaşama düşüncesi de ona çok uzak ve zor geldi. Hristiyan olmaktan da vazgeçti. Daha birçok düşünce kurdu. Ne planlar yaptı, neler düşündü. Diyar diyar dolaştı zihin aleminde. uğramadı kral, çalmadık kapı bırakmadı. Ama bir türlü onu selamete eriştirecek yeri bulamadı. Sabahlara kadar düşünüyor, bir çıkar yol bulmaya çalışıyordu. Ne yapsa da kurtulamıyordu içindeki endişe ve tereddütlerden. Halit, İslam'a ve Müslümanlara karşı sempati duyuyor, ancak bunu kendine bile itiraf etmekten kaçınıyordu. Halid, beklediği fırsatın ayağına geldiğinden bir haber, kalbindeki dağdağlı düşüncelerle mücadele halindeydi. Hz. Peygamber ve ashabı, Hudeybiye Anlaşması'nda hükme bağlanan umreyi yapmak üzere Mekke'ye geliyordu. Ancak Halid, onların Mekke'ye girişinden hemen önce şehirden ayrılmıştı. Bu bir nevi kaçıştı aslında. Kendini bekleyen kurtuluşun İslam'da olduğundan habersizdi. Halid'in kardeşi Velid, Müslüman olmuş, Hazreti Peygamber'le beraber Mekke'ye gelmişti. Müslüman olmanın özelliklerini ve nimetini tadan Velid, tüm kalbiyle kardeşi Halid'in de Müslüman olmasını arzu ediyordu. Kardeşini daha önceleri de İslam'a davet eden Velid, onun gibi dahi bir komutanın İslam'ın hizmetine girmesini istiyordu. Mekke'ye gelir gelmez onu İslam'a davet etmek için aramaya başladı. Ancak tüm aramalarına rağmen Halid'i bulamadı. Bunun üzerine ona bir mektup yazarak şöyle dedi kardeşine. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey kardeşim! Senin gibi akıllı ve dirayetli bir kimsenin İslam'ı bir türlü anlamamasına akıl sır erdiremiyorum. Vallahi bundan daha hayret verici bir şey görmedim. İslam gibi yüce ve üstün bir dini, senin gibi birinin tanımaması akıl almaz bir şey. Allah'ın Resulü seni benden sordu. Halit nerede dedi. Ben de dedim ki Allah onu getirir. Hazreti Peygamber bana dedi ki Halit gibi bir insan nasıl İslam'ı tanımaz? Eğer bu gayretini ve mücadelesini Müslümanlar için kullansaydı kendisi için daha hayırlı olurdu. Elbette biz onu başkasına takdim ederdik. Ey kardeşim! Öyleyse kaybettiğin şeyleri bari bundan sonra kazanmaya gayret et ve İslam'ı seç. Vakit varken böyle bir fırsatı kaçırma. Hazreti Peygamber ve ashabı Mekke'den ayrıldıktan sonra Halid ortaya çıkar ve kardeşinin kendisine bıraktığı mektubu okur. O mektup onun kurtuluş beratıdır bir bakıma. Çünkü aylardır içinden çıkamadığı sıkıntılarının devası bu mektuptadır. Mektubu okuyan Halid, Gördüğü korkunç kabustan adeta uyanır. Kapkaranlık tehlizden nihayet kurtuluş ışığını görür ve sıkılan, daralan ruhu mektuptaki müjdeyle aydınlanır. Hele Resulullah'ın kendisini sorması, onu ziyadesiyle mutlu eder ve kalbinin ona daha bir yaklaştığını hisseder. Arayışları son bulmuş ve ait olduğu yerin Allah Resulü'nün yanı olduğuna böylece kani olmuştur. Halit. Her ne kadar buna tüm kalbiyle inansa da Resulullah'ın huzuruna çıkma konusunda tereddüt içindeydi. Çünkü yıllarca Müslümanların aleyhinde bulunmuş, onlara karşı savaşmış ve pek çok zararı dokunmuştu. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitmek onun için de hiç kolay değildi. Yalnız gitmemek için yanına birkaç arkadaş aramaya başladı. Bu esnada Safan bin Ümeyye'ye rastladı ve ona şöyle dedi. Ey Eba Bizim durumumuzu görmez misin? Biz dişler gibiyiz. Yani azız. Muhammed hem Araplara hem de Acemlere galip geldi. Eğer Muhammed'e gitsek de ona tabi olsak ne güzel olurdu. Çünkü Muhammed'in şerefi bizim şerefimizdir. Halid'in bu teklifine Safan şiddetle karşı çıktı ve dedi ki, Eğer benden başka bir kişi kalmasa dahi ben Muhammed'e ebediyen tabi olmam. Halit onun karşı çıkmasını çok fazla önemsemedi. Çünkü babası ve kardeşi Bedir Savaşı'nda öldürülmüştü ve Müslümanlara karşı içinde büyük bir kin besliyordu. Halit kendine refakat edecek birini bulmak için arayışlarına devam etti. İkrime bin Cehil'i görünce Safana söylediklerini ona da anlattı. Ancak İkrime de onun söylediklerini kabul etmedi. Halit bu söylediklerinin aralarında kalmasını ve kimseye bir şey söylememesi konusunda tembih etti. Halit sonunda yalnız gitmeye karar verdi ve Medine'ye gitmek için hazırlıklara başladı. Atına atladığı gibi yola çıktı. Yolda yakın dostu Talha bin Osman'ı rastladı. Ancak ona neye niyetlendiğini söylemek hususunda tereddüt içindeydi. Zira Osman bin Talha'nın yakınları bile Müslümanlarla yaptıkları savaşlarda öldürülmüşlerdi. Onun da kendisine katılmayacağını sanıyordu. Buna rağmen fikrini onunla paylaştı. ''Ya Eba Osman, biz deliye tıkanmış bir tilki mesabesindeyiz. Eğer o deliye bir kovası boşaltılarsa çıkacaktır. Bu işin sonu yok. Muhammed'e tabi olalım ve onun şerefiyle biz de şereflenelim.'' Zira onun şerefi inandığı dinden geliyor. ''Ne dersin buna kardeşim?'' dedi. ''Ben de ne zamandır bunu düşünüyorum?'' ''Vallahi Muhammed'in getirdiği din haktır ve ona tabi olmaktan başka bir yolumuz yoktur.'' dedi Eba Osman. Hemen Halit, ''Ey kardeşim ben bugün hemen Medine'ye gitmek için hazırlandım. Bana yol arkadaşı olur musun?'' dedi. ''Sen hazırlanmış ve yola koyulmuşsun. Yoluna devam et. Ben de bineğimi hazırlayıp sana yetişeceğim. Yecüş denilen yerde buluşalım. Kim önce giderse diğerini beklesin.'' ''Orada bir araya gelince beraberce yola devam ederiz.'' dedi. Halit nihayet aradığı yol arkadaşını bulmuş ve yola revan olmuştu. Talha bin Osman'la sabaha karşı yeçüç denilen yerde bir araya gelip el kadar gittiler. El-Hidi'de Amr bin Asla karşılaştılar ve selam verdiler. ''Ey Amr, selam olsun sana. Sizlere de selam olsun kardeşlerim. Nereye gidiyorsunuz böyle? Peki sen nereye gidiyorsun?'' Seni Mekke'den çıkaran şey nedir dediler. Sizi çıkaran şey nedir? Önce siz söyleyin dedi Amr bin As. Onlar, doğru yol artık apaçık belli oldu. Mesele aydınlığa kavuştu. Hazreti Muhammed şüphesiz peygamberdir. Vallahi ben hemen gidip Müslüman olacağım. Bundan sonra bekleyip durmam manasız. Zaten aklı başında olanlardan İslamiyet'e girmeyen pek de kalmadı. Vallahi ben de Muhammed'in yanına gitmek ve Müslüman olmak istiyorum diyerek aynı maksadı paylaştıklarını söyledi Amr bin As da. Biri Mekkelilerin en yetenekli komutanı Halid bin Velid, diğeri Arapların büyük siyasi dehası Amr bin As ve Talha bin Osman hep beraber İslam'ın sancağı altına girmek için yollarına devam ettiler. Onları aynı amaç etrafında birleştiren gittikleri yolun artık sonunun geldiğini ve İslam'dan başka bir çıkar yolları olmadıklarını anlamış olmalarıydı. Bedini'ye gidince Zerharra denilen yerde konakladılar. Onların İslam saflarına katılacağı haberi ise Bedini'ye çoktan ulaşmış, Hz. Peygamber bu habere ziyadesiyle sevinmişti. Mekke ciğer parelerini kucağımıza attı diyerek sevincini ashabıyla paylaştı. Halid'in kardeşi Velid onları karşıladı ve Hazreti Peygamber'in kendilerini beklediğini haber verdi. "Çabuk olun. Resulullah sizin gelişinizi haber aldı. Çok sevindi ve şimdi sizleri huzuruna bekliyor." dedi. İçinde karşı koyamadığı bir coşku vardı. Bir an önce Resulullah'ın yanına gitmek için sabırsızlanıyordu. O gece gördüğü rüya yaşadıklarının bir remziydi. Dar, kasvetli ve kıtlık olan bir memleketteyken orayı bırakıp yemyeşil Aydınlık ve geniş başka bir memlekete gider Halit rüyasında. Artık durma zamanı değil, dedi kendi kendine. Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkmadan önce, Ebu Bekir'in yanına gitti. Rüyasını ona anlattı ve tabir etmesini istedi. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi. Rüyanda gördüğün darlık ve sıkıntı şirktir. Oradan çıkıp geniş ve yeşil yere gitmense, Yüce Allah'ın seni hidayet erdirmesidir. Hazreti Ebu Bekir, ona hidayete çok yaklaştığını ve vakit kaybetmeden Resulullah'ın yanına gidip İslam'a girmesini tavsiye etti. Hep beraber Allah Resulü'nün huzuruna çıkmak için hazırlandılar. Halid elbiselerini değiştirdi ve temiz ve güzel bir elbise giydi. Artık Efendiler Efendisi'nin huzuruna çıkmaya hazırdı. Halid her ne kadar hazır olduğunu düşünse de onca geçmiş hatasına karşılık Resulullah'ın kendisini nasıl karşılayacağını bilemiyordu. Hataları belki yüzüne vurulacak, Müslüman olsa bile onların tam olarak içine giremeyeceğini düşünüyordu. Bu endişeler içinde onun bulunduğu yere girdiğinde Hazreti Peygamber'in aydınlık ve güleç yüzünü gördü ve içine bir ferahlık geldi. Bir anda tüm endişeleri, karanlık düşünceleri kayboldu. Halit onu selamladı. Hazreti Peygamber güzel bir selamla onun selamını aldı. Esselamu Aleyküm Ya Resulallah Ve Aleyküm Selam Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu Ya Halid Halik bin Velid Ne zamandır beklediği anın geldiğini anladı ve içinde tuttuğu büyük kelimeyi haykırdı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona gel dedi. Sonra da Şöyle buyurdular Seni hidayete erdiren Allah'a hamdolsun Ben senin akıllı biri olduğunu biliyordum Aklının seni en nihayetinde hayra yönelteceğini umuyordum Allah'tan sana hayırlı hizmetler yaptırmasını niyaz ediyorum Ey Allah'ın Resulü O harp sahalarında hakkı inkar etmek maksadıyla sana karşı savaştığımı gördün Benim için Allah'a dua et Günahlarımı bağışlasın İslam daha önce yapılanların hesabını sormaz dedi Hazreti Peygamber. Ancak Halit mütmain olmak istiyordu. Allah'ım insanları senin yolundan çevirmek için şimdiye kadar işlediği günahlarını affet Halid'in. Cenab-ı Rasul böyle dua etmişti. Bu duadan sonra Hazreti Halit, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nice dualarına ve takdirlerine mazhar oldu. İslam'dan önce nasıl kahramanlıklar gösterdiyse, Müslüman olduktan sonra da daha fazlasını yaptı ve Efendimizin Allah'ın kılıcı iltifatına nail oldu. Peygamberin yıldızlarına ve o yıldızların izinde olanlara selam olsun. Salatu selam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, aziz ailesine ve her biri birer yıldız olan sahabe-i kiramın üzerine olsun. yıldızların izinle